Merhaba, 26 Mart'ta düzenlenecek Avrupa Birliği Amerika Birleşik Devletleri zirvesi öncesinde hazırlanan bildiri taslağında ekonomide sürdürülebilir büyüme ancak iklim değişikliğinin üstesinden gelirsek mümkün olabilir deniliyor. Bildirim etnini son halini almadan önce Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri arasında görüşülmeye tabii ki devam edecek. İklim değişikliği için yeni bir küresel anlaşmanın görüşüleceği, Paris'teki Birleşmiş Milletler Zirvesi öncesinde iki tarafta emisyonları yani salımları azaltmak için yeni hedefler belirlemeye çalışıyor. Taslak bir de ortalama hava sıcaklıklarındaki artış için hedefin 2 santigrat derecenin altı olarak belirlenmesi gerektiği tekrar kaydediliyor ve başta dünyanın önde gelen ekonomileri ve ciddi düzeyde emisyonda yani salımda bulunan diğer ekonomiler olmak üzere emisyonların iddialı bir şekilde azaltım kaydedilmesi gerektiği de belirtiliyor. Her ne kadar Avrupa Birliği küresel ısınmanın önüne geçmeye yönelik çabalara öncülük yapmaya çalışsa da başta Polonya olmak üzere bazı üye ülkeler tüm dünyadaki emisyonların yalnızca %10'undan sorumlu olan Avrupa'nın bu alanda liderlik üstlenmeye çalışmasının bir anlam bulunmadığını söylüyor. Bu aynen Türkiye'nin de bu konuda liderlik etmesine gerek olmadığını söyleyen. Ve yüksek salım yapan iş dünyası gibi. Dünyada Çin'in ardından en çok emisyonu yol açan ikinci ülke olan Amerika Birleşik Devletleri toplam sera gazı emisyonlarının %40'ından sorumlu durumda. Birleşmiş Milletler'in iklimden sorumlu yetkilisi Cristiana Figueres. Pekin ve Washington arasında daha yakın bir işbirliği yürütülmesinin 2015'te bir anlaşmaya varılmasına yardım olacağını söyledi. Avrupa Komisyonu 2030 iklim hedefleri için de %40 oranında karbon azaltımı önermişti. Avrupa Birliği emisyonları 2020 yılında 1990 seviyelerine göre %20 oranında azaltma hedefini ise yakalama yolunda Emin adımlarla ilerliyor. Buna karşın Amerika Birleşik Devletleri 2005-2020 dönemi içinde yalnızca %17 yani 1990 seviyesine göre %3,5 oranında bir karbon azaltım sözü verdi ki Avrupa Birliği ile kıyaslandığında kale bile alınacak bir rakam değil bu. Türkiye ise kömürlü santral kurup salımlarını arttırıyor. Bırakın azaltmayı İstanbul Bölge İdare Mahkemesi. Daha önce 3. Havalimanı için mahkemenin verdiği durdurma kararını bu sefer kaldırdı. 3. Havalimanındaki işlemler kaldığı yerden devam edecek. 3. Havalimanının faaliyetlerinin durdurulmasının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bir üst mahkeme olan Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz etti. Bölge İdare Mahkemesi de itirazı 11 Mart 2014'te karara bağladı. Daha önce 4. İdare Mahkemesi'nin verdiği yürütmenin durdurulması kararını kaldırdı. Yani kararda şu ifadeler kullanıldı. Bilirkeşi raporları alanında kadar uygulanması ile etkisi tükenecek niteliği bulunmadığı gibi bu aşamada yürütmenin durdurulması isteminin geçici mahiyette durdurulmasına karşı uzun bir süre sürüncemede kalmasının yol açılacak olması da dikkate alındığında henüz açıkça hukuka aykırılığı bulunmayan işlemin yürütmesinin durdurulmasına hukuka uyarlılık görülmemiştir. Anlayana aşk olsun. Davanın avukatı Alptekin Ocak ise 3. Havalimanı ile ilgili faaliyetlerin durdurulmasına yönelik verilen kararın çok önemli olduğunu anlatarak bu kararın durdurulmasını şöyle değerlendirdi. Müdahale edildiğinde zaten geri dönüşü mümkün olmayan zararlar verecek bir proje. Uygulandığında tükenecek bir idari işlem. Çok ciddi sonuçları olacak. Hukuka aykırılığının denetlenmesi gerekiyordu. 1 santim toprak 10 bin yılda oluşurken 1 yıl beklemenin bir sakıncası yoktu. 3. Havalimanı'na yapılacağı Alan İstanbul için çok önemli bir ekosistem bu ekosistemin kaldırılması şehirleşmenin önünü de açacak bir proje mahkeme ortadaki kaygıları kaldıracak bir karar verdi projeyi tedbiren bilir kişi inceleme yapana kadar durdurdu ancak başka bir mahkemenin bu kararı kaldırması idari yargıyı işlevsizleştiriyor diye konuştu avukat. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek yaklaşan yerel seçimler öncesinde katıldığı programlarda pek çok kez ODTÜ'ye özel bir göl olmaz diyerek Eymir Gölü'nü ODTÜ'den alarak halka açacaklarını ifade etti. ODTÜ ise Eymir'de içine alan ODTÜ razilerinde ağaçlandırma kampanyası başlatılacağını açıkladı. ODTÜ Geliştirme Vakfı'nın açıklamasında bir ağaç sizden bir orman bizden başlığı altında gerçekleştirecek kampanya çerçevesinde 300 bin fidan dikilmesinin hedeflendiğini belirtti. Ot Direktörü Profesör Ahmet Acar da kampanya kapsamında ağaçlandırma çalışmalarına Ahlatlıbeyl ve Eymir Gölü çevresinde yer alan bozuk orman alanlarını ve ağaçsız bölgeleri ağaçlandırarak başlatacağız. Kampanyanın 300 bin ağaç hedefine ulaştığımızda 2560 dekarlık orman alan rehabilite edilerek verimli hale getirilmiş ve 1000 dekar ağaçsız veya erozyona maruz orman alanlarını Ahşandırmış olacağız dedi ODTÜ açıklamasında Ankara valinin izniyle başlattan kampanyanın Türkiye genelinde toplanacak nakdi yardımlarla da gerçekleşeceğini vurguladı Açıklamada Bir Ağaç Sizden Bir Orman Bizden kampanyasıyla ODTÜ ormanına destek vermek isteyenlerin birağaçsizdenbirormanbizden.org.tr adresinden detaylı bilgi alabileceklerini ifade etti Tekrarlıyorum birağaçsizdenbirormanbizden.org.tr Koza Altın İşletmeleri'nin Kamuoyu Aydınlatma Platformuna yaptığı yazı açıklamaya göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan incelemeler sonucunda çukur olan madeninin geçici izin belgesi 2019 yılına kadar geçerli olmak üzere çevre izin belgesine dönüştürüldü. Çevre ve izin belgesi İzmir İl Özel İdaresine teslim edildi. 3 yıldır çalışan Kozak'taki çukur alan altın madeni çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi olmadığı gerekçesiyle Ocak ayında kapatılmıştı, uzatıldı ve yine maden işlemeye başladı. Hukukun tükendiği yerde darbe alan Doğa Ana. Farkında değiller. Doğa Ana'nın adaleti mutlak. Küçük bir fıskesi ise ölümcül. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.